Hayır öyle değil kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır artık onlara korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir.